Peru'daki Shalom Sombrero Dağı'nın buzulları küresel iklim değişikliğine karşı önlem olarak beyaz renge boyanıyor. Güney Amerika ülkesi Peru'nun Ayarçuko bölgesinde yer alan deniz seviyesinden 4756 metre yüksekliğindeki Shalom Sombrero Dağı buzullarının dik yamaçları küresel iklim değişikliğine karşı önlem olarak beyaz renge boyanıyor. Perolu Sivil Toplum Örgütü Glacial Peru tarafından desteklenen bu yöntem beyaz zemine yansıyan güneş ışınlarının atmosferin ısınmasına sebep olmak yerine gökyüzüne geri yansıtılmasını sağlıyor. Buzulları beyaza boyamak zorunda kalacak duruma geldik. Esas yapmamız gereken kömür santrallerinin bacalarından çıkan isin önüne geçmek ve daha da önemlisi artık kesinlikle yeni kömürlü termik santrallere izin vermemek. Bu konuda çalışan yerel ve... Ulusal ve uluslararası kurumları desteklemek. Muğla Gökova Marmaris duble yol çalışmaları 2 yıllık aradan sonra yeniden başladı. Çam ve Sığla ağaçlarının arasında kıvrıla kıvrıla ilerleyen yolu genişletmek için Taşhan Marmaris arasında 40-50 yaşlarında 8 bine yakın ağaç kesilecek. Gezegeni düşünenler ağaç kesimine öfkeli. Turizmcilere göre de etrafı ormanlarla çevrili bir yoldan geçerek Marmaris'e ulaşmak Turistler için çekici bir unsur ve biraz daha geniş yol uğruna bu güzellik feda edilmemeli. Yolun geçmişi 6 yıl öncesine uzanıyor. 26.3 kilometrelik dubde yol inşaatı 2004'te başladı. Gerekçe turistlerin Dalaman Havalimanı'ndan Marmaris ve çevresine daha hızlı şekilde ulaşabilmesiydi. Taşan Marmaris arasındaki 7.8 kilometrelik yolun 10 metre genişletileceği ve bunun için 8 bin çam ve sığlanın kesileceği ortaya çıkınca da Marmaris halkı isyan etti. Marmaris Çevre ve Turizm Gönüllüleri Grup Başkanı Filiz Ersan yaşananları ağaç katliamı olarak nitelendirerek ''Yok maden aranacak, ağaç keselim. Yok buradan yüksek gerilim hattının yeri değişecek, hadi yine ağaç keselim. Yeter artık. Krallar resmi geçit mi yapacak, yoksa otomobil mi yarıştıracaklar. Bu projenin durdurulması için başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm ilgililere telgraf çekeceğiz, ısrar ederlerse binlerce kişiyle Ankara'ya yürürüz.'' dedi. Doğa katliamının ilk adımının yol açmak olduğunu tabii ki burada unutmamak gerek. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir spor salonunun yöneticileri 2 yıl önce çevre dostu bir salon olmaya karar vermişler. Salonda ilk göze çarpan çatıdaki güneş paneli. Spor salonu yöneticileri kendimizi diğer spor salonlarından farklı kılacak bir özellik arıyorduk. Aklımıza bu fikir geldi. Çevre dostu spor salonu olmak hem masraf gerektirmiyor hem de paradan tasarruf etmemize yardımcı oluyor diyorlar. Salonda aldıkları kararlardan biri de ağır kimyasallarla dolu olan temizlik ürünlerini kullanmamak olmuş. Bu sayede harcamalarından da tasarruf ettiklerini söylüyorlar. Bu güzel örneklerin çoğalması dileğiyle kendilerine salondaki yürüme bantlarından da elektrik üretebileceklerini burada hatırlatmak isterim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Kongre tarafından onaylanan İran'a yeni yaptırımlar paketini imzaladı. Obama, Beyaz Saray'da paketi imzalarken yaptığı açıklamada paketin Kongre'den şimdiye kadar geçen en sert yaptırımları içerdiğini ve İran'ın rafine petrolünün yanında petrol ve doğalgaz sektörünü modernleştirmeye dönük mal ve hizmet alımını da zorlaştıracağını söyledi. Diplomasi kapısının hala açık olduğunu kaydeden Obama, İran'ın uranyum zenginleştirme programını durdurması için yapılan uluslararası çağrılara meydan okumaya devam etmesi halinde daha fazla uluslararası baskı altına gireceğini de belirtti. Bu yaptırımlarla birlikte İran hükümetinin nükleer programlarını fonlama ve geliştirme yeteneğini hedef aldıklarını ifade etti. Obama'nın imzasıyla yasalaşan paket, İran devrim muhafızları ile iş yapan ya da ülkenin enerji sanayisine katkıda bulunan yabancı şirketlere yeni cezalar getirilmesini içeriyor. Yaptırımların daha önce işe yaramadığını gördük. Diplomasi kapısı açık ise o zaman neden bu konuda samimi ve gerçek adımlar atılmıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye ile Rusya arasında Akkuyu'da nükleer güç santrali kurulması işletilmesine ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ne yazık ki Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. 12 Mayıs'ta sınırlı bilgiyle imzalanan Akkuyu Nükleer Santrali Anlaşması'nın ayrıntıları da bu sayede belli oldu. Buna göre 2018'de nükleer enerji tehlikesiyle karşı karşıya kalacak olan Türkiye, Rusya'ya 15 yıl alım garantisi verdi. Bunu Osmanlı politikasına benzer bir tür kapitülasyon olarak görebiliriz. Kapitülasyon benzeri anlaşmada 60 yıl boyunca işletilecek ve Rusya'nın kontrolüne devam edecek ortaklıkta, Rusya'nın payı hiçbir zaman %51'den az olmayacak. Türkiye Elektrik Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi yani TETAŞ 15 yıl boyunca üretilmesi planlanan elektriğin sabit miktarlarını 12.35 ABD senti kilovat ağırlıklı ortalama fiyattan KDV hariç satın almayı garanti edecek. Hali hazırda 9 cent olan rüzgar enerjisi karlıyken 10 yıl sonra güneş enerjisi dahi çok daha ucuz olacak. Ancak biz böylece kendimizi gelecekte pahalı enerjiye bağlamış olacağız. Anlaşmada olası uyuşmazlıkların ise Enerji Bakanlığı ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu Rosatown arasında çözümlenmesi öngörülüyor. Enerji güvenliğimizi ve geleceğimizi Ruslara teslim ettiğimiz anlaşma bugün veya önümüzdeki günlerde mecliste oylamaya sunulacak. Bakalım halkın temsilcileri